Birleşik Afganistan'da herkese merhabalar. Ben Durukan Dudu. Ben Gökşen Şahin. Evet, Açık Radyoda ikinci ayın dönemimizde bir kez daha size selamlıyoruz ee, ve aynı zamanda bizden hemen önce aslında dinlediğiniz Ekoloji Ekonomi programına da e, hoş geldiniz diyoruz bir anlamda. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezinden Barış Gencer Baykan ve gazeteci Pelin Çengiz'in yaptığı program. ...bizimle birlikte bayağı bir artıyor galiba açık radyoda ekoloji programları. Haftanın iyi ve kötü haberleriyle başlayalım istersen Gökşen. E, haftanın iyi aslında e, kötü diye değerlendirebileceğimiz ama hala dönüş olduğu için... ...belki bir uyarı olarak değerlendirmenin daha doğru olacağı bir e, haberle başlayalım. Serkan Ocağ'ın haberi e, bu İstanbul'a yapılması planlanan 3. Hava Limanı ile ilgili. Bu 3. Hava Limanı'nın e, kuşların göç yolunda olduğu ile ilgili bir haber bu uçakların iniş kalkış yolu üzerinde olan ve her yıl yüz binlerce e, kuşun göç alanı olan bir bölgeden söz ediliyor. Bunun e, dünyanın en önemli kuş göç yollarından birinde olmasının hem uçaklardaki kaza riskini arttıracağı hem de e, ciddi bir ekosistemi yok edeceği ve bunun çed başvuru dosyasında göç yollarıyla ilgili verilen bilgilerin çok yetersiz olduğundan söz ediliyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi, ornitolog, doçent doktor Zeynel, Arslan Gündoğdu bir röportaj vermiş, bir mülakat vermiş Serkan Ocağa ve diyor ki 10 yıldır o bölgede çalışıyorum. Çed raporları 6 aylık bir dönemi inceliyor. Kuş gözlem ya da kuş göç yollarını anlayabilmek için bu süre yeterli değildir. İlkbahar ve sonbaharda yaklaşık 400 bin 200 bin yırtıcı kuş ve yüz binlerce farklı kuş türü oradan geçiyor. Bunlar hem uçakların inip kalkması için kuşlar sebebinden gerçek kuşlar sebebinden gerçekleşebilecek kazalara yol açabilir. Aynı zamanda da ciddi bir ekosistem için tehlike oluşturabilir diyor. Hani bunu da yol yakınken bir uyarı olarak değerlendirmekte fayda var herhalde. Evet haftanın bir iyi haberi gelsin o zaman. Arılı Vadesi sit alanı olarak tescillendi. Aslında bu tabi uzun bir uzun ve meşakkatli bir hukuki mücadele sonunda gelinen nokta. Çünkü Danıştay 14. dairesi HES şirketlerinin yani Aralı Vadisi'nde HES kurmak isteyen şirketlerin talebiyle Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği daha önce verdiği Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın koruma bölge kurulunca Rize'nin Fındıklı ilçesi Arılı Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesi kararının yürütmesini durdurma kararını iptal etti. Yani bu tabii böyle söyleyince bayağı zor biz de anlamakta bazen zorlanabiliyoruz 2-3 defa okumak gerekiyor ama HES'nin özünde Artık Danıştay 14. Dairesi'nin kararıyla Arılı Vadesi'nin sit alanı olmaktan çıkarılması talebi e, kararı iptal edilmiş ve sit alanı olarak tescillenmiş durumda Arılı Vadisi. E, bu da gerçekten önemli bir e, başarı diyelim. Çünkü Arlı Vadesi zengin ekolojik çeşitliliğiyle tüm Karadeniz, tüm Anadolu gibi gerçekten önemli bir bölge. Ee, son haberimize geçelim. Arkasından birkaç tane duyurumuz var. Ondan sonra da e, konuğumuz Mahir Ilgaz'la konuşacağız. Konumuz da aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, raporu olacak. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Dünya'nın Enerji Görünümü 2012 raporunu değerlendireceğiz birlikte. E, son haberimiz Edirne'den. Edirne'nin Keşan ilçesinde Doğa, Çevre ve Kültür Derneği üyeleri hafta sonu bölgede yapılması düşünülen taş ocaklarına karşı bir Doğa yürüyüşü düzenlemişti. Bu bölgenin ciddi bir ekoturizm potansiyeli içerdiği fakat ve üstelik sivil toplum kuruluşları olarak bu bölgede ekoturizmi yaygınlaştırmak için uzun süredir faaliyetler yaptıklarını ama taş ocaklarının bu coğrafya için bir nevi ölüm ilanı olduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla umarız ki yetkililer bu konuyu dikkate alırlar ve bu bölgedeki taş ocakları planlarından vazgeçerler deniliyor. Evet duyurularımıza hemen geçelim. Ee, i̇lk duyurumuz Hasan Keyif ile alakalı Atlas ve Doğa Derneği Hasan keyfi konu alan bir buluşma düzenliyor. Bu akşam e, Pera Müzesi'nde saat 18.30'da e, Muğla Üniversitesi Öğretim Üyelerinden doçent doktor Adnan Çevik e, ve aynı zamanda Atlas'ın yayın yönetmeni Özcan Yüksek ve diğer çeşitli akademisyenlerin de katılımıyla zenginleşecek ve Hasan Keyif medeniyetlerin buluştuğu başkent başlığıyla gerçekleşecek bir ee, ...söyleşi, bir sunum aslında bu. Bir başka e, duyurumuz Tema Vakfı'ndan geliyor. Tema Vakfı e, daha önce bu programımızda aslında bahsetmiştik... E, ...Okul Bahçeleri Doğa Bahçelerine Dönüşüyor isimli bir projesi var. Bunun açılışı bugün e, yapıldı aslında şu saatlerde hatta yapılmaya devam ediyor... Diyebiliyorum. Sultan Gazi Belediyesi, İstanbul İl Milliyetim Müdürlüğü ve Tema Vakfı tarafından birlikte oluşturulan bir uygulama bu. Ve betonlaşmış okul bahçelerinin doğa bahçelerine dönüştürülmesini amaçlıyor. Bir örnek uygulama, bir pilot proje devamının gelmesi umulan bir proje bu. Üçüncü duyurumuzu da yapalım. İzmir Kent Konseyi, Turgutlu Çevre Platformu ve Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneği'nin birlikte düzenlediği ve Gördes'teki e, nikel e, arama e, ve işletme Turgut ve Gördes'teki Gördes'teki nikel arama ve işletme eee çalışmalarıyla ilgili bunların çevreye vereceği, doğaya vereceği zararları ve bugüne kadar yaşanılan hem hukuki hem teknik hem de toplumsal diyelim süreçle ilgili bir bilgilendirme sunumları yapılacak. E, saat 15'te. Perşembe günü o da bugün saat 15'te İzmir Kent Konseyi Büyük Toplantı Salonu'nda başlayacak program İzmir'deki doğal severlerin katılımını özellikle rica ed ediyor toplantıyı düzenleyenler Şimdi bir şarkı arası verelim bugün şarkımızı Mert seçti bizim için de sürpriz olacak e ardından Mahir Yılgaz'la birlikte söyleşimize başlayacağız Evet, bu ve MG'den Tik Tak Toy dinledik. Yoksa bu hafta kimle konuşuyoruz, ne konuşuyoruz? Ee, ya Mahir Aslan'ın stüdyo konumumuz. Hoş geldin Mahir. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hem kömür konusunda yürüttüğü doktora çalışmasından hem de 350 uluslararası iklim kampanyasından yola çıkarak bu uluslararası enerji ajansının e, dünyanın enerji görünümü 2012 raporuna bir birlikte değerlendirelim istedik. Aslında e, Uluslararası Enerji Ajansı kimdir, nedir ve bu rapor neyi anlatmak istiyor bize diye bir kısaca başlayalım. Çünkü hani çok e, Uluslararası Enerji Ajansı çok yenilikçi bir ajans değil aslında. Dünyanın enerji durumunu değerlendirip... Evet 1970'lerde aslında kurulan e, OİST'ye bağlı bir ajans olarak kuruluyor. O dönemki petrol krizine aslında çare bulmak amaçlı ve petrol bazlı, e, fosil yakıt bazlı aslında politikalar üretmek amaçlı e, kurulan bir örgüt. Ama daha sonra özellikle son yıllarda işte başka öncelikleri de yenilenebilir enerji işte çevre öncelikleri gibi başka öncelikleri de kapsamına aldığını görüyoruz. Son 4-5 yıldır aslında raporları bu yönde de bazı vurgular içeriyor özellikle iklim değişikliğine göndermeler yapıyor. Ee, ama yine de e, ajansın kendisinin öyle çok e, radikal bir e, kurum olduğunu söylemek mümkün değil o yüzden e, uluslararası iklim e, pardon uluslararası enerji ajansından gelen e, ve Böylesine ciddi uyarılar içeren bir rapor bu da nedenle önemli. Yani en muhafazakarı bile evet. bunu söylüyorsa e, halimizi düşünün durumu. Geçerli <gülüyor> biraz aslında. Evet aslında hem iklimle ilgili söyledikleri şeyler hem de enerji güvenliğiyle ilgili söyledikleri şeyler çok önemli. E, çok net olarak iklim değişikliği konusundan hani oraya girdik diye oradan başlarsak. E, şu an mevcut fosil yakıt rezervlerinin üçte ikisini 2050'ye kadar e, toprağın altında bırakmazsak. Bizim e, iklim değişikliğini iki derecelik artışın altında durdurmamız imkansız diyorlar ki iki derecelik artışı bile birçok bilim adamı e, çok çok geç olur. Gezegen için hani iklim dengelerinin devrilme noktası bir e, eşik noktası olarak niteliyor. Biraz aslında ezber Devrimiz bozarak ki... başlayalım istersen bu tabii, e, tabii. şey üzerinde konu üzerinde. Yani iki derece meselesi e, biz de e, sıklıkla dillendiriyoruz. İşte e, iklim değişikliğini iki derecenin altına tutmamız lazım altında tutamazsak. ...öngörülemeyen bir yere gelir. Bu iki derece hedefi nereden çıktı e, meselesi var. İki derece hedefi de aslında son derece keyfi bir e, rakam. Onu bir kere baştan koymak lazım. Yani bu tamamen e, bilimsel gerçeklere dayanmasından ziyade... E, ...siyasi bazı gerçeklere dayandığı için belirlenmiş. Ve ilk olarak işte Angela Merkel'in o dönem Enerji Bakanı Almanya'nın... E, ...bir iklim e, toplantısında, taraflar konferansında çerçeve sözleşme... ...ilk olarak onun dile getirdiği Hı -hı. iki derece rakamı... ...bir rakam. Yani şu anda dahi... ...işte bir buçuk derecelik bir ısınmara dahi... ...dünyada birçok işte Afrika ülkesinden tutun... ...veya... ...Pasifik adalarından tutun, üzerine insan yaşayan... ...birçok ülke kaybolma durumuna gelecek. Evet ki zaten ne, yaklaşık bir derecelik artışı... ...şu an yaşıyoruz. 0.8 dereceyi yani. şimdiden gerçekleştirdik. Ee, şu ana kadar... ...atmosfere saldığımız sera gazı emisyonları... ...dolayısıyla bir 0.8'i daha... ...gerçekleştirmeyi garantiledik. Yani 1.6... ...cepte zaten şu anda. Ee, o yüzden... Zaten dünyaya geri dönülemez bazı hasarlar verdik ama iki derecenin de üstüne çıktığımız zaman mesele burada önem kazanıyor sonucunu kestiremeyeceğimiz bir yere gitmesi söz konusu. Hı hı. Bu yüzden zaten evet. Durban'da geçtiğimiz yıl Taraflar Konferansı'nda devletler bir e, Durban anlaşmasına imza atarak iki derecenin altında durdurmak için irade göstereceklerini belirttiler. Evet, Kopenhag'dan beri bu var. E, Kopenhag'da o hiçbir şey çıkmayan hı hı. zirvede dahi, Durkan sen de oradaydı hatırlarsın. O e, muğlak sonuç belgesinde iki derecenin altında tutulması hedefi yer alıyordu. İçi doldurulmamıştı hedefin hala da doğru zaten doldurduğunu evet. söylemek mümkün değil ama... Böyle bir ezberimiz var İşte bu raporda aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporda bu ezberi üzerinden yine hareket ediyor İstersen ona dönebiliriz yani evet, buradan Evet yani o, o bölüm bence çok önemli Hani üçte ikisini diyor ciddi şekilde bu zaten hani çeşitli matematiksel hesaplara da dayanıyor yapılan şeyler Yani farklı senaryolara göre bakılıyor Bir iki derece senaryosu bir en iyi senaryo bir de şu an mevcut durum devam ederse şeklindeki senaryolara göre değerlendirmişler Evet, e, senin de söylediğin gibi raporda farklı farklı senaryolar var. Bir, e, mevcut politikalar senaryosu. Bu, şu anda e, devletlerin uyguladıkları politikaları, uygulamaları ve uygulayacaklarını söyledikleri politikaları da yürürlüğe sokmamaları halinde olacak durum. <gülüyor> e, bu iklim değişikliği bakımından en e, berbat... E, ...sonucu getiriyor aslında... ...işte 5-6 dereceye kadar bir ısınma söz konusu... ...yani işte yeryüzündeki cehennem... E, ...durumu söz konusu böyle bir değişiklikte... ...ikinci bir senaryo... ...raporun e, dikkate aldığı... ...yeni politikalar senaryosu diye geçiyor bu... ...bu devletlerin şu anda uyguladığı politikalar... ...ve uygulayacaklarını söyledikleri... ...enerji verimliliği arttırımı... ...işte e, sera gazı emisyonu düşürülmesi gibi... ...uygulayacakları söyledikleri... ...politikaların da dahil edilmesiyle oluşan... ...bir senaryo... E, ...bu senaryoya baktığımız zaman yeterli mi... Diye e, maalesef bunun da yetersiz olduğunu görüyoruz. Hatta çok e, ciddi bir yetersiz söz konusu bu senaryonun uygulanması devam etmesi durumunda 3.6 derecelik bir ısınma. Yani 4 dereceye ha. yakın bir ısınma söz konusu olacak. E, bu da e, bilim insanlarının e, öngöremeyen sonuçlara yol açabilecek dediği ve dünyada bildiğimiz anlamda yaşamı sonlandırabilecek bir ısınma anlamına geliyor. Bir üçüncü senaryosu e, verimli enerji verimli dünya. Senaryosu aslında ee, bu senaryoda daha çok enerji verimli politikaları üzerine e, durulmuş bu, bu politikaların uygulanması halinde neler olabileceğine bakılmış ve burada da şu söyleniyor e, enerji verimliği çok önemli raporda söylendiği üzere işte e, bizde de Türkiye'de iklim politikalarına evet. baktığımız zaman daha çok enerji verimliliği kısmı üzerine duruluyor işte hep bizim e, devlet kurumlarımız bakanlıklarımız vesaire işte binalardaki enerjinin bu önemli bir konu. Bunu bir kenara koyalım ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylediği vurguladığı enerji verimliliği politikaları sadece zaman kazandırır bir miktar zaman kazandırır ve ee, o da kısa bir zaman. Ya, <gülüyor> ben de burada şeyi sorayım aslında çok merak ettiğim bir konu Bu enerji verimli gerçekten de öne sürülen yani somut çözümlerden biri olarak hep karşımıza çıkıyor. Öte yandan mesela şu haber hatırlıyorum şu anda enerji verimliyle doğrudan alakalı değil ama Norveç'in işte hibrit veya elektrikli araçları doldurmak için istasyon falan sistemine geçeceği bu birçok çevrede olumlu bir haber olarak da geliyor işte iklim değişikliği falan konusunda. Ama enerji verimli gerçekten yeterli mi? Özellikle şunu düşünerek soruyorum. Çok basit bir mantıkla, çok düz bir mantıkla soruyorum. Bir enerji verimli gerçekleştirmek için yapılması gereken yatırımların izole edilmesi gereken binaların O mal şeylerin mal işte e Materyallerin üretilmesi falan filan Bunlar hesaba katılarak mı söyleniyor Yani bana enerji verimliliğinde öyle bir soru işareti Hep aklımda var siz konu iki, Çok iyi bilen iki kişi olarak bu konudaki Düşünceniz böyle yani bir aydınlatın Gerçekten çok merak ettiğim bir şey bu Şimdi enerji verim bu e iklim değişikliği Meselesinde işte başta Gökşen de e Söyledi zaten şu, bugüne kadar Yaklaşık bir derecelik bir ısınmayı sağladık Bir dereceye yakın bir ısınmayı da cepte şu ana kadar atmosfere saldığımız karbondioksit daha sonradan etkisini gösterecek Hı. olan sera gazları yüzünden yaklaşık bir derecede oradan ısınacağız. Evet. Dolayısıyla iklim değişikliği konusunda yapılacak ve izlenecek politikalar, atılacak adımlar tek bir ayağa dayanamaz. Elimizdeki bütün araçları kullanmak zorundayız. Enerji verimliliği bunun bir ayağı. Doğrudan yenilenebilir enerjiye geçiş başka bir ayağı. Tüketimdeki azaltma... Ekonomik dönüşümü sağlama başka bir ayağı bunun. Bunun üçü de olmazsa zaten sağlamamız mümkün değil gerekli olan dönüşümü. Şöyle bir şey söyleyelim işte Norveç'ten örnek verdin sen. Norveç'te işte hükümet ne yaptı? Sadece enerji verimliliğine dayanan bir politika izlemedi. Orada partiler arası bir anlaşma yaptılar. Yani hükümetteki parti ve muhalefetteki partiler bir araya gelip. Partiler üstü bir iklim anlaşması yaptılar ve çok uzun vadeli bir plan oturttular ve bu plan çerçevesinde enerji verimliliği, işte araçların, hibrit araçların çıkması vesaire gibi şeylerde onun bir ayağıydı sadece. Sadece hibrit araçların trafiğe çıkması meselesi değildi. Çünkü öyle olduğu zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Siz istediğiniz kadar enerji verimliğini sağlayın. Net olarak baktığınız zaman sera gazı emisyonlarına eğer trafiğe çıkan sen bu örneği verdin evet. diye onun üzerinden Hı -hı. gidiyorum. Trafiğe çıkan araç sayısı... Artış gösterirse araç başına enerji verimliği sayesinde bile... yakıt verimliliği sayesinde sağlanan düşüş hiçbir işe yaramıyor. Çünkü evet. net olarak yine artış sağlanıyor. Evet. Veya en azından aynı kalıyor. Hı hı. Dolayısıyla ben yine buradan rapora döneceğim. Hani bu noktada şey önemli e, bir de yenilenebilirler konusunda raporda değinilmiş ve yenilenebilirlerle... Bir dördüncü e, senaryo de, aynı. Evet. Hani biraz ondan bahsedelim bir de yenilenebilire verilen teşvikle... E, raporda fosil yakıtlara verilen teşvikler karşılaştırılmış ve hani bu dönüşümün yapılması için gereken e, teşvik politikaları belki işin politik adımlarına da biraz e, tavsiyede bulunulmuş diyebiliriz. Evet e, çok haklısın. E, bir dördüncü senaryo rapordaki 450 senaryosu diye geçiyor. Bu da atmosferde işte milyondaki e, partikül sayısına atıfta e, yapılarak e, konulan bir isim 450 senaryosu. Bir kere zaten isim olarak e, bir şüphe uyandırıyor insanda çünkü hani bilim insanlarının iki derecenin altında kalmak için gerekli e, dediği rakam aslında 350, e, 450 değil. E, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu 450'yi baz almış ve bu 450 e, hedefini tutturmak için e, gerekli politikalar yapıldığı takdirde işte iki derecenin altında kalınabilir falan filan diyorlar. Ve bu en iyi senaryo değil mi? En yani, iyi senaryo, hı, en iyi, rapordaki en iyi senaryo. Bu, evet. yani bu zaten şu anda izlenebilecek olası bir senaryo değil. Ee, yani bu senaryoyu aslında IPCC'nin mesela senaryolarıyla karşılaştırmamak lazım. Bu tavsiye gibi düşünmek lazım bunu. Yani olabilecek değil. Eğer bazı adımlar atılırsa olması olası. Evet. evet. Ee, şeye geçince, yani raporun diğer ee... Bulgularına geçince bu senaryolar üzerinden net bazı bir de senaryolar dışında bulgular var. İşte örneğin e, fosil yakıtlara verilen destek miktarı e, senin de demiş söylediğin gibi Gökşen. 2011 yılında 523 milyar dolar fosil yakıtlara doğrudan destek verilmiş sübvansiyon Evet. Küresel ölçekte ve Şu bir an... önceki yıla göre ama %30 onlar, artış var. Ama mi? onlar evet. fakir şirketler zaten kar falan da yapamıyorlar o yüzden bence iyi yapmışlar. Yani. Sadece şirketlere verilen destek de değil burada şimdi hani topu da hemen atıp kurtulmayalım. E, tüketicilere verilen evet. destek. Aynı zamanda yani hani fosil yakıt tüketimini tüketiciler için ee, daha ucuz kılmak adına verilen desteklerden Bu anlamda burada. Türkiye aslında iyi bir örnek. E, çok bağlı çok tüketen benzini e, değil mi? Yani sadece bu anlamda başka hiçbir anlamda değil. Yani hep konuşulur ya aslında benzin ne kadar pahalı yeter, falan filan petronik kadar bedeli, değil bedeli değil kadar yüksek tüketmiyor evet. bir de oradan e, edilen vergi e, başka yerlere gidiyor. Neyse o konuya sonra e, belki değiniriz. <gülüyor> Ee, ama mesele şu, 2011 yılında bu verilen fosil yakıtlara verilen 523 milyar dolarlık destek, e, 2011 yılında yenilenebilir enerjiye verilen 88 milyar dolarlık desteğin yaklaşık 6 katı. 6 kat, evet. evet. Bir de öngörüleri var, örneğin yenilenebilir evet. enerjiye verilmesi e, öngörülen teşvikler. Burada da yine e, söylemişler, yenilenebilir enerjiye 2035 yılında, hani yenilenebilir enerjiye yatırımların arttığını falan öngörerek... Ee, toplam 240 milyar dolar teşvik verilebilir ve hani bu da e, yeniden bir enerjinin kurulumunu e, ve yani tüketici için en azından maliyetini düşürebilir demişler. Evet bunu olumlu bir şey olarak göstermişler ama senin de işte burada <gülüyor> söylediğin nokta ilginç yani. Evet ama matematikte öyle bir terslik var yani yine de şu an fosil yakıt şirketlerine ya da fosil yakıt tüketimine verilen diyelim daha doğru olacak fosil yakıt tüketimine verilen e, teşviğin iki. ...yarısına denk geliyor. 2035 için öngörülen yenilenebilir teşviği. Dolayısıyla hani... E, ...çok net raporda şey söyleniyor. Yani şu an dünya... ...enerji güvenliğini sağlamak konusunda... ...sürdürülebilir bir yoldan gitmiyor. Çünkü Fukushima kazasından sonra... ...birçok devlet örneğin nükleerden... ...yavaş yavaş çekilmeye başladı. Ama bunun yerine e, fosil yakıtlara... ...yatırım yapıldığından söz evet, ediliyor. Başta kömür. Evet. Maalesef başta kömür ve... E, Kömür, petrol... olmayan gazı, gaz deniliyor. Evet. işte bu e, kaya gazı denilen şey gaz dedikleri e, cinsten gazın artışı özellikle. E, Türkiye'de evet. de şimdi arama çalışmaları değil mi? Geçen Diğer programlarda Bakırlı başladı. Baş, başladı evet. Evet, evet. Evet. E, kömür üzerinden aslında biraz belki gidebiliriz. Çünkü e, Hı -hı. fosil yakıtlar arasında e, sera gazı emisyonları bakımından en yoğun e, olanı aslında kömür. E, maalesef e, Kömür kullanımı 2020'ye kadar ciddi şekilde artacak deniliyor. Yani bu nükleerden vazgeçişin evet. de bir adımı olarak. Bu ve... şeye göre yeni politikalar senaryosuna göre raporun. Yani devletlerin uyguladığı ve uygulayacağı e, politikalar göz önüne alınarak yapılan öngörü çerçevesinde. Yani tavsiye senaryolarından biri değil. E, bu senaryoya göre 2020'ye kadar ciddi şekilde artıyor. Kömür kullanımı 2020'den sonra bir miktar düşüyor e, artış. 2035'e kadar ama nispeten az da olsa artmaya devam ediyor. Yani e, baya kötü bir durumdayız. Bu artışta da işte Çin, Hindistan e, başı çekiyor. Yani gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor. E, ve de 2025 yılında Çin, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın ikinci kömür kullanıcısı olarak e, geçiyor. E, kömür kullanıma baktığınız zaman Türkiye'nin de, Ciddi bir katkısı olduğunu görüyoruz. Raporda Türkiye'ye de atıfta bulunuyor. Evet. Kömür kullanımı konusunda artışı yapacak ülkelerden biri olarak. Zaten işte 51 tane termik santral inşaatımız devam eden veya lisansımız alınmış, iznimiz vesaire bir kenarda duruyorken aksi olması düşünülemez. Ama baktığımız zaman hani enerji arzı güvenliği açısından çok sık gündeme getiriliyor ya Türkiye'de. Hı hı. E, raporda baktığımız zaman Türkiye dünyanın büyük kömür üreticileri arasında falan değil yani. Evet, zaten, gelen kömür... Evet, ithal zaten... ve o yüzden de deniz kenarı falan filan çoğu da zaten. E, aynen öyle yani Aha. şey kömürün e, ithalatı kolay olsun diye dışarıdan gelecek. E, yani Türkiye'nin enerji arzı güvenliğini sağlayacak bir politika da değil bu. E, evet. Onu da bir dipnot olarak bir kenara ekleyebiliriz belki. Onun yerine tavsiye edilen şey e, enerjiyi etkin kullanmaya, yani yenilenebilir enerjiye ve... Daha ziyade e, yani enerji etkin kullanmayı ve yenilenebilir enerjiye ülkelerin yatırım yapması ki enerjilerini sürdürülebilir şekilde sağlayabilmeleri için biraz oradan yenilenebilire bağlayalım. Ve hani, Aynen öyle bağlayalım bir de başka şey bir şey de var istiyorum. yani senin bu söylediğin nokta çok önemli aslında hani e, çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, bir diğer üzerinde bulun, kurulu olduğu SACA'ya da şey. Enerji arzı güvenliği yani de, üye devletlerin özellikle OECD üyesi devletlerin enerji arzlarını işte dışa bağımlı olmadan kendi işlerinde çözebilmeleri vesaire hatta işte bazı e, kuralları da var e, uluslararası enerji ajansının örneğin e, belli bir petrol rezerviniz olması zorunluluğu var vesaire herhangi bir enerji Hı -hı. sıkıntısı çıkmasın diye bu kapsamda bakıldığı zaman şöyle bir vurgu da var raporda. Enerji giderek daha yani fosil yakıt kullanımı giderek daha maliyetli oluyor diğer kaynaklar açısından örneğin su kullanımı çok ciddi oranda artıyor giderek artıyor su kullanımı fosil yakıt işlenmesinde Hı. ve dünyanın çok ciddi bir su sıkıntısı da var. Böyle bir bağlantıda kurulmuş raporda e, maliyetler bu yüzden de artacak deniliyor. Evet aynı zamanda bu e, hani yenilenebilir de, de bunun altı çizilmiş. Yenilenebilir olarak hidroelektrik santrallere yapılan yatırımın bu su kullanımı ve önümüzdeki dönemde hani suyu enerji için mi yoksa insan kullanımı için mi ayırmamız gerektiği konusunda... E, ...o noktada tekrar bir işte hidroliktirik santrallerinde enerji arzı konusunda çok mantıklı bir tercih olmadığından göz ediliyor. Yani bu da benim aklıma evet. şey getirdi aslında Karapınar'da e, hali hazırda 150 metreden daha derine inmeniz gereken su bulmak için... ...Karapınar'da Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden birinin yapılmak istenmesi... ...ve çıkarılacak kömürün de çok kirli bir kömür olacağı için bayağı bir yıkanması gerekliliği. Yani ortada ben o hesabı anlayamıyorum mesela su yok ama çok kömür var çıkaralım yıkayalım... Bir tarım da yapalım, şeker pancarı da yapalım. Bir beş dakikamız kaldı galiba. Ee, ya da belki de o kadar yok. Evet, yenilemeyeceğiz. Daha meselesini isterseniz geçelim. Evet. Ee, kısaca bazı rakamlar verelim onun üzerinden de. Ee, 2015 yılı itibariyle e, dünyanın ikinci... Ee, ...önemli enerji kaynağının yenilebilir enerjiler olması öngörülüyor. Ama burada senin dediğin gibi Gökşen ve işte Durkan sizin söylediğiniz gibi aslında şey çok önemli. Ee, hidroelektrik de yenilebilirden sayıldığı için bu rakam böyle. Evet. Sadece güneş ve rüzgara dayanmıyor bu öngörü. Onu söylemek lazım. Hem onu söylemek evet. lazım ama yine de yani tekrar altını çizerek belki hidroelektrikte de su arzı sebebiyle... ...çok verimli olmadığını, olmayacağını önümüzdeki dönemde vurguluyorlar. Dolayısıyla hani... Yani bu rapor ikisini birlikte değerlendirmekle beraber Son elektrik birlikte... kesintilerini bu yüzden açıldı değil mi? Yani evet. Evet. evet. Su kalmadı barajlarda. Evet aynen öyle. E, yenilebilir ön önündeki bazı e, diğer engellere de bakalım. Bir işte e, fosil yakıtlara verilen aslında destekler. Fosil yakıt şirketlerinin e, ve tüketicinin de aslında gönlünde e, bir anlamda yattığı için büyük ölçüde e, kolay ve alışılmış bir politika olduğu için o. Fosil yakıtlara verilen destekler yenilenebilire destek verilmesini kısıtlıyor. İşte bugün 6'da 1'i kadar fosil yakıta verilen destek veriliyor yenilenebilire. 2035'te bile bugün verilenin yarısına yaklaşıyor sadece yenilenebilir enerjiye verilen destek. Birkaç tane işte haber var elimizde eskiden biraz daha. E, Avrupa Birliği 2012 içinde 100 gigawatt e, rüzgar enerjisinden sadece 100 gigawatt enerji üretme e, kapasitesine erişti. Bu fosil yakıtların aslında potansiyelini e, vermek adına veriyorum. 100 gigawatt ne demek dersek e, birkaç karşılaştırma yapalım. 39 nükleer santralin üretimine eşit 100 gigawatt enerji bir. İkincisi e, kömür olarak alacak olursak işte bu Aires'ten başlayıp Tabi Rüksel'e kadar giden bir e, tren düşünün. Bunun hepsi e, kömürlüklü. Bu kadar kömürden çıkan e, enerjiyi e, rüzgar enerjisinden e, elde etmiş Avrupa Birliği. Ve bu potansiyelinin e, yanına bile yaklaşan bir rakam değil aslında. Evet. Yani şimdi şu anda e, offshore deniliyor. Yani kıyıda yapılan, deniz içine yapılan e, rüzgar santrallerinin kurulması durumunda... E, ...bunun e, kat kat artabileceği söyleniyor. Evet. Yani... E, Potansiyel hatta e, biliyor ve bu çok düşük bir rakam aslında. Ya Bir şey var mı 100 gigawatt ama potansiyel kaç mesela var mı öyle bir şey kurulu? Potansiyel farklı rakamlar veriliyor tabi bu e, şeye de bağlı e, ona ayrılan rakama da bağlı ama bir sonraki 100 gigawatt'ın Avrupa Birliği'nin çıkartabileceği çok daha hızlı olacağı bu offshore sayesinde söyleniyor bir kere. Bir o var bir de bütün kıyıların kullanılması durumunda bütün e, enerji ihtiyacını rüzgardan karşılayabileceği dahi söyleniyor. Zaten şeye baktığımız zaman zamanımızda az kaldı o yüzden hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. E, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna tekrar baktığımız zaman şu söyleniyor. Bu enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için bir teknolojik bir gelişime böyle bir büyük bir icada keşife gerek yok deniliyor. Elimizdeki imkanlarla yapılabilir. Evet. Önemli olan yatırım ve önemli olan şey yine e, bu rapora geri dönecek olursak. Mevcut bu dönüşüm yapılmazsa 2017 yılına kadar e, lock-in dediğimiz bir e, süreç e, meydana giriyor. Yani var olan e, enerji altyapısı sebebiyle... ...daha fazla emisyon salmayı garantiliyoruz ve dönüşümü artık yapsak da pek bir faydası olmaz hale evet, geliyor. Yani gelecek nesilleri fosil yakıt bağımlısı şekilde hale yaşamak zorunda bırakıyoruz. Evet. Biz Hatta kendi şunu yapıyoruz içinde. daha da kötüsü, gelecek nesiller toptan vazgeçip fosil yakıt e, bağlı enerji altyapılarını kapatsalar bile artık bir şey olmaz hale gelecek. Evet. Yani dolayısıyla hani artık programın sonuna geldik. Hani toparlamak gerekirse ben yani çok teşekkür ederiz katılıp değerlendirdiğim için. Ama sonuçta gördüğümüz bu rapordan çıkan aslında çözümler var. Çözümler mümkün. Üstelik de hani en muhafazakar kurumlara göre bile alınabilecek. Mümkün. Yani böyle gökten bir şey inmesini beklemeden hemen çözüme yönelebiliriz. Teknolojik bir şeye keşfede gerek yok. Evet sadece ee, politik irade gerekiyor. Irade. Bize bu konuda. Bu siyasi irade oluyor. konusunda önümüzdeki haftalarda bir kez daha konuşmaya çalışalım isterseniz. ork kapsamında da. Bir Yeşil Ağgan'da sonuna geldik. Mahir çok teşekkürler programa katıldığın için... Herkese iyi, doğayla barışık günler diliyoruz. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.